Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi Merhaba, buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Yılın bu son programında. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün buğdayla ee... Yeniden başlangıçlardan söz edeceğiz. Yeni bir yıla girerken, e, eski yılı geride bırakırken. E, kadın doğum uzmanı ve doğuma hazırlık eğitmeni Doktor Hakan Çoker konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, doğal doğumdan söz edeceğiz. E, evet. Yeni başlangıçlardan ve, ve çok önemli başlangıçlar tabii. E, başlangıcın nasıl olduğu çok önemli değil mi? <gülüyor> e... Valla biraz heyecanlıyım aslında. Dün gece çok güzel bir doğuma şahit olduk. Hı hı. Hayalimizdeki başlangıçlardan birini daha yarattık diyemeyeceğim. Annenin bunu yaratması için ortam sağladık. Hı hı. Hayalimiz doğar doğmaz bebeklerine ilk dokunanların annelerin olması aslında. <gülüyor> ee, ben kadın doğum uzmanıyım ve 5000 bin altı bin doğum yaptırdım. Bin, Ama bin. hep ilk dokunan bendim. Şu anda bu bile bana biraz ters geliyor. Evet. Niye anne kendi dokunmasını almasın ve beni diye düşünüyorum. Kolay gelinmiyor tabii bu noktaya. Evet Bayağı bir çünkü eğitimle biz bilmiyor. aslında e, doğal doğuma alışık bir şekilde yetiştirim Yani sonuçta tabii ki kadının doğasında bu var. Ama öyle e, steril ortamlarda öyle biraz da korkarak böyle büyütülüyoruz ya da yetiştiriliyoruz ya da öyle ortam öyle doğadan uzaz ki. Bir yandan da doğamızı yeniden keşfetmemiz gerekiyor herhalde değil mi? Aynen e, öyle yani. Için. Tuhaf bir şey oluyor şimdi. Doğal doğum dediğim zaman insanlar sanki böyle tek başlarına kalmış kanlar içinde vahşi bir şekilde <gülüyor> böyle yalnız bırakılmış ve tehlikeli bir şey yapıyor zannediyorlar. Halbuki doğumun doğuma bir sıfat vermeye gerek yok. Doğumun kendisinin böyle olması lazım. Zaten kendisi doğal. Elbette yani ama doğal doğum deyince hep oraya gidiyorlar. Sanki böyle yardımsız hiçbir şey olmadan... Böyle köylerde tek başlarına taşla kesilenler hemen bana bunu anlatıyorlar bir de. Çok komik yani yani taşla mı keseceğiz falan diye. Halbuki doğal doğum felsefelerinde tıbbı dışlamak yok. Yani tıbbın bütün nimetlerini alalım da gerekli olduğu zaman alalım. Çünkü çoğunda gerekli değil ve artık şu annelere hasta demeyelim. <gülüyor> yani anneler kendini bir hasta gibi görmesin Bir geçmiş olsun görmesi. hali vardır değil var, mi? Amile Hep görüldüğünde <gülüyor> yani Hepsi kendini bir hasta olarak görüyor Doktorlar da hastam hastam hastam diyor Ebeler hasta hasta diyor Egebe bir yerden sonra ben yapamam Siz benim bedenime hükmedin diyor Beni doğurtun Halbuki yaptığı iş kendi bedeninden Bir canlıyı çıkarmayı biliyor zaten <gülüyor> Onu yapan beden Nasıl biliyorsa Hiç doğal olarak e, Çıkarmayı da biliyor e sadece bedene ve bebeğe güvenmek kalıyor burada zor olan o bırakmak şehirli evet. kadınların özellikle zor kısmı bu. Bırakamıyorum. Sizin de değil belki mi? de en çok konunuz bu yani doğala evet. nasıl geçebiliriz? Evet. O kadar yapay olduk ki konservesiz yaşayamam diyorlar gerçekten mesela. öyle. <gülüyor> evet. Evet. bırakmak vazgeçmek aslında doğaya, doğamızı yeniden keşfetmek ve doğaya dönüş dediğimiz tırnak içinde e yeniden e doğa dostu bir yaşamı benimsemek için e çok çok önemli bir meziyet aslında çünkü e elektriği çok fazla kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor atık çıkarmaktan çöpten vazgeçmemiz gerekiyor bir sürü şeyden doğal da demek vazgeçmek gerekiyor bırakmak gerekiyor yani... peki bu korku daha nasıl sıyrılacak? yani ne, e, e, Nasıl hazırlanıyor? E, nasıl Siz nasıl hazırlıyorsunuz anneleri doğuma? Önce bir toplumsal negatif hipnozlarını düzeltmemiz lazım. O da bilgiyle geliyor. Yani kurs sırasında biz yeterli bilgi veriyoruz. Tüm bilgiyi vermeye hiç gerek yok. Yani orada doktor yetiştirmiyoruz. <gülüyor> orada sadece annenin ihtiyacı kadar bilgiyi alması yetiyor ve anne e, ve baba özellikle baba doğum e, kurslarda ee, doğumun aslında kendi bedenlerinin bir fonksiyonu olduğunu, aslında çok da tehlikeli olmadığını öğreniyor. Ondan sonra e, ya en çok korktukları şey mesela hastaneye yetişir miyiz? Evet. Ya bu o kadar saçma bir korku ki. Anlatamam size. Hani hastaneye yetişmemeleri doğurman... mümkün değil zaten. Ama bütün medyada seyrettikleri hep acil başlayan doğumlar ve doğumun hemen arkasından acil bir şeyler oluyor. Bütün medya böyle veriyor. Hı hı. Ee, medya bu konuda çok sorumlu bence. Çünkü mesela bu en son ee, ...televizyondaki meşhur Hürrem'in doğumlarından sonra... ...yaklaşık 100 gebe Sezer'ni tercih etti. Ben Gerçekten böyle doğumlu doğuramam diye. <gülüyor> yani korkuyu zaten salı veriyoruz topluma. Hı -hı. Böyle olunca da e, bizim görevimiz maalesef önce bu korkuyu gidermek oldu. Bu da bilgiyle oluyor. Bilgi %50 zaten korkuyu gideriyor. Korku gittikten sonra yavaş yavaş bedeni tanımaya başlıyor. Hı -hı. O zaman ben yapabilirime geçtikten sonra nasıl yaparım soruyor. Kurslarda bunun cevaplarını bulmaya başlıyor. Nefes öğreniyor, gevşeme öğreniyor ve hayatın ilk defa gevşediğini fark ediyor. Evet. Ee, ve bunu doğuma nasıl taşıyacağını anlatıyoruz. Ee, ve güzel bir şey kursta bir de bir ağrı simülasyonu yapıyoruz. Sadece nefes alıyor ve dokunuyor. Bir bakıyor ki ağrısının çoğu geçmiş. Nasıl oluyor bu ağrı simülasyonu? Bir yerde ağrı veriyoruz ya elini sıkıyoruz ya. Suni başka, ağrı veriyoruz. Suni bir ağrı veriyoruz Hı. ve sadece nefese odaklandırıyoruz, biraz gevşeme sağlıyoruz ve dokunuyoruz. Yani büyük bir şaşkınlıkla ağrının geçtiğini söylüyor. Hmm. Dün geceki doğumdan bahsediyordum L mesela. Evet, evet, lütfen. Yani e, bir kere suda doğurmak istedi. Çok <gülüyor> özel bir gebemizdi. Ta nereden geldi buraya. Öyle mi? Marmaris'te yaşıyor aslında. E, eşinin akraba şeyi ailesi Ankara'da yaşıyor. Ama ikisini de bırakıp e, İstanbul'da doğuma geldi. Çünkü 17 yaşından beri beni takip ediyormuş. <gülüyor> Açıkçası böyle fanatik ya böyle çok bizde enteresan oluyor. E, suda doğurmayı çok istiyordu ama bir hmm. sorunu vardı. Bire suyu erken geldi bir şeyler yapmak zorunda kaldık. Ama sonunda öyle bir hale geldik ki evet havuzda sokmaya müsait hale geldi. Dışarıdayken yavaş yavaş kasılmalara dayanamamaya başlamıştı. Suya girdi dedi ki kasılmalarım geçti. Hmm. Dedik geçmedi kontrol ettik. Evet, Sadece hissi ağrı hissi geçmişti. Ha, kasılma olmadan doğum. Ka şimdi kasılma demek illa acı sancı demek değil zaten hmm. biz sancı kelimesini çok kullanmıyoruz daha çok doğum dalgaları diyoruz bunları. hakikaten birer dalga gibi geliyor ve sizin dinlenmenize müsaade ediyor ee, ve fonksiyonu var bu hislerin ee, suya girdiği zaman da evet kasılmalar devam ediyor tam tersi artıyor ama kadının hissettiği ağrı hmm. ya da basınç hisleri azalıyor. Çünkü su rahatlatıyor. Tıpkı bir kaplıcada suya girdiğiniz zaman bir oh çekersiniz. Çok hoş duygular içinde olursunuz. Orada da girdi ve şunu söyledi. Çok komikti. Hissediyorum dedi. içimden endorfin geliyor ve bütün kasılmaları hissetmeme rağmen ağrı geçti artık dedi. Çok enteresan. E, suda mı yaptı? Sanırım. Suda yaptı doğumunu. Hmm. E, doğumun sonuna kadar havuzda kaldı ve doğum anında e, çıkışta tabii bebeğin çıkışına değişik hisler geliyor. Biraz panik oldu önce. Dedim yapabilirsin. Ve kendi yavaş nefeslerle aşırı yıkmadan bebeğini kendi kontrol ederek suyun içine doğru yavaşça izin verdi geçişine. Ve ilk dokunan sen ol dedim al bebeğini ve kendi suyun içinden aldı ve göğsünü aldı. Biz kordonu da çok biraz geç kesiyoruz ki oradan kan akımı ve oksijenizasyon devam etsin. Böylece bebek daha dünyaya gelirken kopmayı yaşadığı anda buluşmayı da yaşıyor. Evet. Ve bunu ispatla derseniz ispatlamam çok zor ama... Doğar doğmaz bir her bebeğin ihtiyacı anneyle buluşmak. Biz bunu kendi evcil hayvanlarımızda çok dikkat ediyoruz. Evet. Mutlaka saygıyla doğum yaptırıyoruz. Işıkları kesiyoruz. Loş ışıklar veriyoruz. Ee, çocukları yanlarına sokmuyoruz. Meraklı bir sürü bakış, el dokunmasını istiyoruz. Köpek doğurduysa bebeğiyle, işte yavrusuyla Yalnız bağ alsın. kursun diyoruz. E, kendi eşimize, çocuğumuza ne yapıyoruz? 10 kişinin olduğu odalarda doğumlar yaptırıp Ondan sonra bebekleri annelerinden Ayırıp, ayırıyoruz. Yani buna bir de, de camın öteki yüzü diyorum. Hmm. Ee, bebek bakımı altında uzaklaştırıyoruz. Neyse ki yavaş yavaş hastanelerimiz bundan geri dönmeye başladı. Çok uğraşıyoruz. O yüzden dünkü doğum bizim için çok özeldi. Sakin, ilaçsız, kesisiz, müdahalesiz. Tek başına doğurmasının yanında kendi doğumundan sonra bebeğini kendi ilk elledi ve kucağına aldı. Ve doğum odasından tartıya da kendi kucağında yürüyerek çıktı. Evet. Kadın için çok güç verici bir şey ve bu doğumu yapan bir kadın hayatı boyunca da daha dik, daha güçlü, daha daha her şey oluyor. Evet, haklısınız gerçekten. Ee, peki herkes suda doğum yapabilir mi? Bir de oturarak doğum, işte benim ablam mesela oturarak doğum yapmıştı. Kendini öyle rahat hissettiği için. Bu kendini mesela dün doğum yapan söz, sözünü ettiğiniz bayan kendini öyle rahat hissettiği için mi suda doğum yaptı yoksa hani... Buna bir uygunluk, uygun olmama hali var mı acaba? Yani herkes suda doğum yapabilir mi? Hmm, şöyle yani bir kere doğum yapacak gibi ayırmak lazım. Az riskli gebeleri bir tarafa ayırıp bunlar üzerinde konuşuyoruz şu anda. Riskli grup yani şeker hastası, iri bebek, ters bebek vs. ikiz bebek bunlar riskli gruba girdiği zaman bunları bir tarafa ayırıyoruz. Böyle ayırdığınız zaman kalan gebelerde bir sorun çıkma ihtimali çok az. Evet. Zaten... Her Çok şey büyük normal. bir riski yok hmm. normal bedeni normal bebeği normal ee, böyle olunca bunların hepsi su doğumuna aday ama suya sokmak yetmiyor kadını kadının su gibi akıcı hale gelmesi lazım <gülüyor> kendi inanması lazım ee, beni doğurtundan ben doğuracağım doğru yoruma geçmesi lazım bunun içinde maalesef eğitim gerekli şu anda umarım bir gün eğitimin gerekli olmadığı toplumda bütün kadınların böyle yetiştirildiği ta bir yaşından itibaren günler tekrar geri gelir. Çünkü bir zamanların Türkiye'sinin köyleri böyleydi. Hı hı. Her çocuk doğumu bilerek büyürdü ve doğum zamanı gelince de herkes gibi doğurabilirim derdi. Ama şu anda bütün çiftlerimiz yalnızlaştırıldı. Ailelerden uzaklar, çekirdek aileler bozuldu. İki kişi tek başlarına hep medyada kötü hikayeler. Böyle olunca doğum yaparken hakikaten korkuyorlar. Evet. Ee, yani suya sokmak yetmiyor maalesef. Çok iyi bir çevrede destek ekip gerekiyor. Çünkü her an vazgeçebiliyorsunuz, her an yorulabiliyorsunuz. Orada yapabilirsin mesajı isteniyor. Evet. İşte ekibin buna hazır olması lazım. Ee, bir de şöyle bir yanlış anlaşılmasın yani suda doğum en iyi doğum şekli değil. Hı hı. Önemli olan mümkün olduğu kadar kendiliğinden başlayan ilaçsız, ilaçsız kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü bunun diğer adı prenses doğumu diye <gülüyor> lanse edilmeye çalışılıyor. <gülüyor> tamam. ee, mümkün olduğu kadar ilaçsız kendiliğinden başlayan hı hı. ve az müdahaleli bir doğumla doğar doğmaz bebeklerin anneyle buluşması. Bunun suda olması şart değil. Şu anda bütün suda doğuma herkes ulaşamıyor. Bunun aynısını karada da yani normal odamızda da veya yatağımızda da yapabiliriz. Evet. Bir müzik arası verelim isterseniz. Daha sonra sohbetimize devam ederiz. Kelt müziğinden bir örnek dinleyeceğiz. The cast ye Banks and breeze. Thank you. cat müziğinden bir örnek dinledik. Ee, kadın doğum uzmanı ve doğuma hazırlık eğitmeni Doktor Hakan Çokker'le doğal doğum, daha doğrusu doğum konusunu konuşuyoruz. Ee, 22 yıldır 5000-6000 bin, bin doğum e, yaptırdınız. Şimdi de e, doğum yapanlara yardımcı oluyorsunuz. Öyle ifade ediyorsunuz. Ee, ben e, aslında kadınlar arasında son zamanlarda da işte 30'lu yaşlardan sonra ya da 35 yaşından sonra işte 40 yaşından sonra işte bir takım doğurma geç doğum yapmak isteyen kadınlar var ve onlar acaba riskli mi işte ne yapabilirim benden geçti mi gibi sorularla bir şekilde karşı karşıya kalıyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten doğurma yaşı şey yapıyor yükselmiş durumda biraz şartlarla ilgili şehir hayatı ile ilgili belki ama. Ben Siz bunları mı? duyunca üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani 35 yaşı geçtiği zaman evet bazı riskler yavaş yavaş artmaya başlıyor. Özellikle taramaların daha iyi yapılması gerekiyor. Çünkü bebeklerde sakatlık ihtimalleri vesaire artıyor. Ama iş doğuma gelince bir şey çok bir şey değişmiyor, değişmiyor. aslında. Yani bizim birçok gebemiz 38, 41, 42 yaşlarında normal doğumlar yapıyorlar. Onlar da ilk geldiklerinde ben yaşlıyım galiba doğuramam diye geliyorlar. Ama sonra öğreniyorlar ki bunun yaşla bir alakası çok fazla yok. da ee, la birlikte biz başlamıştık Marmaris'te çalışmalara. Şimdi artık İstanbul'dayım. Ee, o 39 yaşında tüp bebekti. ilk doğumunu evde havuzda yaptı mesela. Sonra hı. 41 yaşında ikizleri oldu gene tüp bebek. Onları da evde havuzda doğurdu tek başına. Yani ben başındaydım da. Hı hı. Ee, yani yaş e, çok etkilemediğini ben düşünüyorum. Daha dikkatli olmak gerekiyor sadece ama... Bu sıfatlama ben üzülüyorum kadınlar adına. Bir birçoğu normal doğum yapmak istiyor. Sadece bu etiketten dolayı korkuyorlar ve vazgeçiyorlar. Sonra doğumdan sonra keşkeleri kalıyor ve bizim evet. hiç istemediğimiz şey doğumdan sonra keşke şunu yapsaydım diyen anneler. Biz keşkesiz doğumlar istiyoruz evet. artık. Peki biraz annelerden bahsettik, çocuklardan da çok kısa bebeklerden de bahsedin. Yani doğal doğum bebeği nasıl etkiliyor, ee, sezeryan bebeği nasıl etkiliyor. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Sabah e, dün doğuran gebeden bahsetmiştim çocuk doktoru gelmiş o kadar aktif emen o kadar güzel bakan bir bebek ki e, İlk söylediği şöyle olmuş yani sezeryan bebeklerinde bunu göremiyoruz biz <gülüyor> özellikle planlı sezeryanlarda çünkü birdenbire bebeği dışarı çıkarıyorsunuz hiçbir doğal hormonu almamış hiçbir hazırlığı olmamış yapay bir zamanlamayla yani kim karar veriyor? Doktor karar veriyor. Neye göre karar Ajandasına verdiğini... Ajandasına göre belki. Yani, yani öyle insan... demek istemiyorum ama neye göre karar vereceğini bile tartışıyoruz. Hala evet. ne zaman bebekler alınmalıdır gibi zorunlu hallerde bir tartışmamız var. Ee, en doğru zaman bebek ve annenin hazır olduğudur. O da doğumun başladığıdır. Öyle olduğu zaman doğal hormonlar aktif olunca bebek ve anne doğuma hazır hale geliyor ve e, bunun çok avantajlarını görüyoruz. E, aktif bir bebek doğuyor ve çok az yardıma ihtiyacı oluyor. Solunum problemleri çok az oluyor. Eğer annenin cildiyle temas ettirebilirseniz bu bebeğe derhal, bebeğin barsağı bilirsiniz steril doğar. Hı hı. Hiçbir mikrop yoktur ama doğumdan sonra 24-48 saat içinde bağırsak florası oluşur. İşte o zaman anneden aldığı dost mikroplar dediğimiz mikroplarla bağırsakları doluyor ve o zaman sindirim problemleri daha az oluyor, alerjiler daha az oluyor. Çünkü bunun çalışmaları artık yavaş yavaş daha cesaret dolu olarak yayınlanıyor. Planlı özellikle sezeryan bebeklerinden sonra, e, doğumlarından sonra... E, ...alerjilerin çok daha fazla olduğunu, astımın daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani bağışıklık Sonunu, sistemiyle evet. etkiliyor. Çünkü bir şeyleri bozmuş oluyorsunuz otomatik olarak. Evet. Eğer anne ve bebeğin hayatı tehlikedeyse... ...bozduğumuzu bile bile biz ameliyata girebiliriz. Çünkü kayıp olacak girmezsek. Ama hiçbir sebep yokken sezeryan olduğumuz zaman... Birçok negatif şeyi de anneye ve bebeğine yaşatmış oluyorsunuz. Evet. Birçok anne bunun farkında değil. Yani çoğu diyor ki ben ne istiyorum? Evet. Ben de onlara diyorum ki bebeğin ne istiyor? Onu sordun mu hiç? <gülüyor> bir, bir sessizlikten sonra tabii bir soru işaretleri gelmeye başlıyor. Yani sezaryeni bir de iki bir ayırmak lazım bu sezaryanı. Evet. Yani sezeryanlar sezaryen dediğimiz şey aslında bir kurtarma ameliyatı ve çok güzelmiş. Ben çok seviyorum sezeryan ameliyatını gerçekten çünkü. Ama Bebeği kaybedeceksiniz bir sezeryan yapıyorsunuz yarım saat içinde anne ve bebeğe tam sağlıklı olarak kavuşturuyorsunuz veya bir kanama sorununda annenin hayatını kurtarıyorsunuz bebekle birlikte. Hangi durumlarda başvurulmalı sezeryanı peki? Yani işte bunun tıbbın Hı -hı. belirlediği Hı -hı. değişik acil durumlar var ama siz planlı sezeryan yaptınız zaman bu doğal bir şey değil. Evet. Ee, sadece korktuğu için bir anneye sezeryan yaptınız için bu doğal bir şey değil. Elbette bazı annelerimiz bunu tercih edecekler ama bir sorgulasınlar istiyorum artık yavaş yavaş. Ee, en istemediğimiz şey yani bebek açısından planlı sezayanlar açıkçası. Hı hı. Ee, çünkü hiçbir hormonu dediğim gibi almadan birdenbire açılan bir pencereden dışarı çekilip çıkarılıyorlar. Evet. Annelerinden uzaklaştırıyorlar. Evet. Ee, bilimsel olarak bunların çok ispatlamak kolay değil. Çok değişkenleri var. Ama herhalde istedikleri bu olmasa <gülüyor> Evet. Ee, peki e, aslında çok da fazla e, yani biraz ihmal edilen e, başka bir tarafı var doğumun. O da baba. E, siz babanın rolünü nasıl e, görüyorsunuz bu doğumda? Şimdi kurslarımıza babaların çoğu şöyle yazarak geliyorlar. 18-20 saat ne anlatacaklar ki? Benim ne <gülüyor> işim var orada? İşin ama ilginç e, yanı. Kurs sonrası en çok ondan etkileniyor. Çünkü o güne kadar kimse onlara doğumu anlatmamış. Onlar da soramamış. Ve bilmedikleri bir yerde tamamen pasivize olmuş durumda ilerlerken birdenbire doğumdaki rollerini ve eşlerine nasıl yardımcı olacaklarını görüyorlar. Ve bunun için çok şey yapmalarına gerek yok. Orada olmaları yetiyor. Bir de doğuma girme kavramı değişik. Sanıyorlar ki işte doğumda eşimin yanında olmak doğuma bizzat girmek doğum anına. Ee, öyle bir şey yok. Doğumun çünkü açılma dönemi çok uzun sürüyor. Doğum aşaması ise kısa sürüyor. Açılma döneminde asıl eşlerin yardıma ihtiyacı var. Ve kurstan babalar e, çok daha kendine güvenerek, çok daha aktif ve çok daha ne yapacaklarını bilerek ayrıldıkları için eşleriyle aralarındaki ilişki pozitif yönde çok gelişiyor. Bazı aileler bize şöyle diyorlar yani hayatımıza hiç bu kadar yakınlaşmamıştık. Ve kurstan sonra e, şu cümle benim çok hoşuma gidiyor Eşim olmasaydı yapamazdım diyor Hı, güzel. O kadar profesyonel bir ekiple giriyoruz Biz bir hamile psikoloğu, bir ev, profesyonel ve bir de ben Artık doğuma böyle üçlü bir ekip olarak giriyoruz e, Ama eşi orada çok büyük destek olduğu zaman Eşine bakması, saygısı iki kat, üç kat artıyor Daha doğrusu karşılıklı, karşılıklı. Bu yüzden babalar kurstan çok etkileniyorlar ee, ve herkese büyük bir şevkle lütfen gidin, ben gitmek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Siz gidin aman diye e, ikna etmeye çalışıyorlar. çalışıyorlar. Peki son olarak e, doğal doğum konusunda bilgilenmek isteyen, e, bu konuda korkusunu yenmek isteyen e, kadınlar nereden e, bilgi alabilirler, ne yapmalarını önerirsiniz e, hamile olduğunu öğrenen kadınlara <gülüyor> e, bize başvurabilirler. Evet. Açıkçası isterseniz bir web sayfası web sayfası doğum akademisi.com e, burada bütün kurslarla ilgili bilgiyi bura, bulabilirler. Bizim tanışma toplantılarımız, ücretsiz toplantılarımız, ebe günlerimiz, emzirme günlerimiz, bütün bu faaliyetler var. E, hepsini bekleriz tanışmaya. En azından bir kapımızı çalsınlar. <gülüyor> ne yapıyoruz diye olsunlar Bebekleri için belki alabilecekleri bir sürü, bir sürü şey bulabilirler. Evet, peki doğal doğumlarla e, sağlıklı e, yıllar dileyelim o zaman. Sizin dileğinizi de alalım yeni yıl için. Her anneye keşkesiz bir doğum diliyorum ve davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, her zaman olduğu gibi programımızı görüyoruz. E, Tabii yeni yıl için iyi dileklerimizle kapatıyoruz ve e, cumartesi günleri e, Şişli'de e, ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri e, Kartal'da ve e, cuma günleri de Bakırköy'de kurulan %100 ekolojik pazarlara sizi davet ediyoruz. Sağlıklı bir gelecek için. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam